Yani bu daha yeni çıktı. 2022'de tedavüle giren bir bidattir bu. Ha puta secde etmişsin. Ha herhangi bir insanın hükmüne boyun eğmişsin. Hükmü oy vermek suretiyle parlamentodaki insanlara vermek ile hükmü taakuta muhakeme olmak suretiyle beşeri mahkemelere vermenin arasında hiçbir fark yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala men la nebiyye ba'de. Arkadaşlar bugün Allah'ın izniyle itikat güncel itikat derslerinin yedincisini işliyoruz. 4 ile 5'te ispat yaptık. 6. derste şüphelerin giderilmesi dedik. Taota güncel itikat meselelerinden şu an için bizim kastettiğimiz yani güncel itikadi mesele dediğimiz zaman birçok mesele var. Ancak bizim şu an kastettiğimiz hakimiyet mefhumudur. Hakimiyet mefhumu ise üç ayaktan oluşur. Birincisi teşri, kanunu çıkarma. İkincisi hükmetme. Üçüncüsü ise ona muhakeme olma. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Bundan dolayı bizim bir önceki derste söylediğimiz tağuta, ta hakimiyet mefhumu ile ilgili şüphelere getirdiğimiz bütün cevaplar, usul açısından cevaplar aslında tağuta muhakeme ile de ilgilidir. Normalde böyle bir ders çekmemize de bizim gerek yoktur. Orada söylediğimiz beş adım. Orada biz şüpheleri giderme noktasında beş adımdan bahsettik. O beş adımın tamamı burada da geçerlidir. Yani size tağuta muhakeme olmak bazı hallerde şirk küfür değildir. Çünkü ayette böyle söylüyor dendiği zaman biz deriz ki tağuta muhakeme olmak büyük şirktir. Dinden çıkaran bir ameldir. Biz bunu ayetlerle ispat etmiyoruz. Biz bunu güneşle ayla yeryüzüyle ispat ediyoruz. Biz diyoruz ki ay kime boyun eğiyorsa sen de ona boyun eğmek zorundasın. Biz diyoruz ki yeryüzü kime boyun eğiyorsa sen de ona boyun eğmek zorundasın. Biz diyoruz ki yıldızlar onları bir yörüngede tutan hangi güçse sen de o gücün muhakemesinde muhakeme olmak, o gücün hükmüne tabi olmak zorundasın şeklinde bize ne ayet ne hadis getirirlerse getirsinler. Biz diyoruz ki bu fıtridir, bu kevni delillerle sabittir. Sizin getireceğiniz ayetler, hadisler, alim kavilleri bu esasa göre tevil edilir. Bu muhtemelen esaslar sizin getireceğiniz ya içtihaddır ya sizin şeytanın size vahyettiği bir takım kuruntulardan ibarettir ya da aklınızın yolunu şaşırmasından kaynaklanıyor deriz. Yani 6. derste şüphelerin giderilmesi noktasına vermiş olduğumuz bütün usul esasları tavuta muhakeme hakkında da geçerlidir bu birincisi arkadaşlar. Peki tavuta muhakeme Konusuna niye bir ders hatta bir ders değil buradan sonra 3-4 ders daha devam edeceğiz. Çünkü bizim güncel itikat meselene başlamamızdaki gaye şuydu arkadaşlar. Ee, Ramazan ayında iki konuyla ilgili aşırı şekilde soru geldi. Birisi tekfir-i hikamiydi. Tekfir dinin aslımıdır değil midir? Diğeri ise tağuta muhakeme meselesiydi. Ve biz bu iki meselede usule dair bazı açıklamalarda bulunacağız dedik. Özellikle bu meselelerde mesela Tavuk'ta muhakeme meselesinde reddiyeler, cevaplar, cevaplara cevaplar, verilen cevaplara reddiyeler şeklinde bana o kadar çok döküman gelmişti ki bu dökümanları üst üste koyup bir kitap yazsak güzel de bir kitap çıkar. Yani reddiyeler, iddialar var, iddialar, reddiler var, her şey var Allah'a hamdolsun. Ee, tabii kafalar karışmış. Biz de dedik ki taakuta muhakeme meselesinde bir açıklama yapalım. Bu şüpheleri giderelim. Daha sonra hayır dedik sadece bu konuyu ele almayalım. Meseleyi kökten ele alalım diye ee, bu seriye başladık. Bundan dolayı biz taakuta muhakeme konusunda biraz daha sadece usul açısından değil içerik açısından genel bir değerlendirmede bulunacağız. Şüphelerin giderilmesi diyeceğiz. İlk şey yani ilk gelen itiraz biz biz taguta muhakeme olmak büyük şirktir. Darul İslam'da da kim taguta muhakeme olursa büyük şirke girer. Darul İslam Darul de kim taguta muhakeme olursa büyük şirke girer. Kişinin ister tercih hakkı olsun, Allah'ın hükmünü tercih etme hakkı olsun. İsterse böyle bir imkanı olmasın Türkiye gibi veya bugün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi insanlar İslam şeriatine gitme imkanları yok. İslam şeriatine gitme imkanları olmasa da kim tağuta muhakeme olursa ona ibadet etmiş büyük şirkle dinden çıkmıştır. Bizim itikadımız, bizim inancımız bu. Biz böyle iman ettik. Allah Teala bu iman üzere de canımızı alsın. Son nefesimizde bu iman üzere kalmayı Allah Teala'dan diliyoruz arkadaşlar. Peki şimdi... Buna getirilen bazı itirazlar var. Bu itirazları böyle kısa kısa, uzat uzun da tutmayacağım ben inşallah. Dersi de uzatmayacağım ki net anlaşılsın. Bu itirazlardan bir tanesi şu. Deniyor ki arkadaşlar, ben buraya hatta kelime kelime de not aldım. Deniyor ki, şimdi insanlar tağuta muhakeme olur. Tağuta muhakeme olmanın iki durumu vardır. Bir İslam devletinde kişi tağuta muhakeme olur. Artık bu nasıl olacak sonunda da bilmiyorum ama farzi misal İslam devleti var. İnsanlar İslam şeriatı var. İslam şeriatine gitmeleri mümkün iken İslam şeriatine gitmediler. Böyle bir durum var. Bu durumda ihtilaf iki Müslüman arasında olabilir veya bir Müslümanla bir müşrik arasında olabilir. Bakın iki tane suret çıktı. İki tane suret. Bu karşı iddia arkadaşlar. Benim iddiam değil. Bu, bu şekilde suretlere bölmek 2022'nin bid'ati. Yani bu daha yeni çıktı. 2022'de tedavüle giren bir bid'attır bu. Detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Ee, İslam devletinde kişi İslam şeriatine gitme imkanı varken, gitme ihtiyarı varken, gitme e, durumu varken ona gitmez de ondan yüz çevirir. Tağutun hükmüne giderse iki suret, her iki surette de ihtilaf Müslümanla Müslüman arasında olsun. İhtilaf Müslümanla kâfir bir kimsenin arasında olsun. Her iki surette de kişi kâfir olur. Anlaşıldı burası. İslam devleti yok. İslam şeriatı yok. İnsanların İslam şeriatine gitme imkanları yok. Tağuta muhakeme olmak zaruri bir durum. Artık yani başa gideceğiniz bir yok. Bir şey yok. İki Müslüman ihtilaf eder de tağuta birisi tağuta giderse o da kâfir olur deniyor. Çünkü İslam alimlerine, hocalara, tevhid ehli alimlere gidebilir. Böyle bir imkanı varken, böyle bir imkanı varken bu imkanı bırakıp da tağuta giderse bu da küfürdür. Bu da kâfir olur deniyor. Dördüncü suret bir Müslüman bir kafirle bir Müslüman bir kafirle ve İslam şeriatinin olmadığı mesela Türkiye'de bir beldede İslam şeretine gitme imkanı yok. O kâfir'e desek, ki gelin hocalara İslam şeriatine gidelim kafir kabul etmeyecek. Hakkını almak için tağuta giderse bu küfür olmaz. Çünkü ayet yani ayet bundan bahsetmiyor. Nisa suresinin bahsettiği ayet Nisa, suresi, Nisa suresinin 60. ayeti 3 durumu içine alıyor. Yani 3 durum nedir? İslam şeraitine gitme imkanı varken İslam devletinde kişi her iki surette de İslam hükmüne gidebilir. Darül Harp'te iki Müslüman ihtilaf ettiği zaman İslam mahkemesine gidebilir, Müslümanların mahkemesine gidebilir. Bakın bu üç suretten bahsediyor Nisa suresinin 60. ayeti. Ama bir Müslüman bir kafirle ihtilaf ettiği zaman gidecek merci yoksa, gidecek merci, gideceği bir yer yoksa mecbur tağutun hükmüne gidecek. Çünkü e, bu küfür değildir. Mecbur kelimesi çok önemli değil burada. Bu küfür değildir. Küfür olmamasının illeti, illeti ayet buna delaleti zannidir diyorlar. Ayetin delaleti kat'i değildir. Ayetin bu duruma delaleti zannidir. Tekrar biraz daha kısaltarak özetliyoruz. Ayet: "Elem tara ilezine amanu bima ma İki kişiden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Müslüman görünümü münafık, diğeri Yahudi. Bunların İslam şeriatine gitme imkanı var. İslam şeriatine gitme imkanı var. Yahuda hatta İslam şeriatine yani Resulullah'a gitmeyi istiyor. Yani birinci durum ve ikinci durum mevcut. Burada da üçüncü durum mevcut. Yani İslam şeriatine gitme imkanı var. Bu üç durum, ayet bu üç durumdan bahsediyor. Bu ayete göre bu üç durumda kişi tağuta muhakeme olursa kafir olur. Ama ayet dördüncü durumdan bahsetmiyor. Ayetin bahsettiği durumla dördüncü durumun bir ilgisi yok. Ayetin dördüncü duruma delaletiz kat'i değildir, zannidir. zanni olduğu için de bundan dolayı İslam şeriatinin olmadığı bilirdi. İbare aynen şöyle. Burada Nisa 60'taki tekfir edilen kimseyle Günümüzde tağuta başvuran kimse birbirinden farklılaşıyor. Nisa suresinde 60. ayette tekfir edilen kimseyle günümüzde tağuta başvuran kimse farklılaşıyor. Delaleti zanni olduğu için, konuya işareti net olmayıp ihtimal barındırdığı için bu kimse tekfir edilmez. İddia bu şekilde arkadaşlar. Umarım iddia anlaşılmıştır. Tekrarlamama gerek yok. Allah'ın izniyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın desteklemesiyle bu 2022 model e, ayet zanni iddiasına bu şüpheye karşı biz deriz ki arkadaşlar birincisi biz hiçbir zaman daha önceki derslerde de söyledik. Tevhidin aslını oluşturan, tevhidin aslında taalluk eden meseleler ne bir ayetle ne bir kaç ayetle sabit değildir. La ilahe illallah ile sabittir. Büyük şirk olan bir mesele eğer bir mesele büyük şirkse bir şey bir amel büyük şirkse kişi la ilahe illallah derken bu şirkin bu şirkin nefiyetmiştir Bu şirkin nefiyetmekten bu şirkten beri olmakla mükelleftir. Bu mükellefiyeti e, yerine getirmeden kişinin Müslüman olması mümkün değildir. La ilahe uluhiyeti nefiyetmektir. La ilahe hakimiyeti nef Sadece Allah'a vermektir. Hakimiyetin hüküm verme yetkisinin benim üzerimde tek yetkili hakim Allah Subhanahu ve teala'dır demek La ilahe illallah bu demektir. Yoksa La ilahe illallah şu demek değildir. Darül İslam'da İslam'ın hükmü varken ben o İslam'ın hükmüne boyun eğerim. Ama Darül İslam'da değilken İslam şeraiti yokken tağut varsa tağutun hükmü varsa ben burada Allah'ın hükmünden çıkıp Tağutun hükmüne boyun eğerim. La ilahe illallah bu demek değildir. Bizim tağuta muhakeme olmak büyük şirktir derken işte bizim en önemli delilimiz, en büyük delilimiz budur. Ne Nisa suresinin 60. ayeti ne de diğer birkaç ayet, bir başka ayet bizim tağuta muhakeme olması noktasında, muhakeme olma noktasında delilimiz değildir. Nisa suresinin 60. ayetini isterseniz tersinden okuyun. İstersen düz okuyun, isterseniz bununla ilgili onlarca sebebi nüzul getirin. Biz şunu söylüyoruz. Nisa suresinin 60. ayeti nazil olmadan önce de tağuta muhakem olmak her halükarda büyük şirkli, büyük küfürdü. Allah subhane ve teala buyuruyor. Efe gayrallahi hakemen. Ben Allah'tan başka bir hakemi arayacağım. Ve huvellezi enzele, ve huvellezi enzele ileykumul kitabe mufassala. Allah size kitabı mufassal açıklamalı bir şekilde açıklanmış bir şekilde indirmişken ben Allah'tan başka bir hakim mi arayacağım? Acaba bu ayet şundan mı bahsediyor? Ben eğer İslam devleti varsa İslam şeriatı varsa Allah'ın hükmünden başka bir hükmü kabul etmem ama İslam devleti yoksa İslam şeriatı yoksa bana Allah'ın hükmünden başka bir hükmü aramam caizdir, meşrudur bu ayet bunu mu söylüyor? Mesela Başka bir ayet. Vela yüşriku fi hukmihi ahada. Allah hükmünde asla ama asla ona orta yoktur. O vela yüşriku fi hukmihi Onun hükmünde ona asla şirk koşulmaz. Yani bu ayet şunu mu söylüyor? Allah Subhanahu taala yani Subhanallah ne dediğimize Ağzımızdan çıkan kelimelerin ne manaya geldiğine bir bakalım. Allah Subhanahu ve Teala bize şunu mu söylüyor? İslam devleti varken o kendisine hükmünde ortak koşulmasını asla kabul etmez. Ama İslam devleti yoksa, İslam şeriatı yoksa onun dışında başka bir hükme gidebilirsiniz. Allah hakimiyet konusunda ona şirk koşmanızı burada kabul etmiştir. Burada be, burada sizi serbest bırakmıştır. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bunu mu söylüyor? Ve mahteleftum fihi min şey'in min şey'in İhtilaf ettiğiniz her meselede fe hukmuhu ile Allah. Onun hükmü Allah'a aittir. Onun hükmü Allah'a aittir. İhtilaf ettiğiniz her bir meselede. İhtilaf ettiğiniz mesele ister Darül İslam'da olsun onun hükmü Allah'a aittir. İster Darül küfür'de olsun onun hükmü Allah'a aittir. İhtilaf ettiğiniz mesele isterse Allah'ın şeriatinin hakim olduğu bir yerde olsun hüküm Allah'a aittir. İsterse Allah'ın şeriatinin olmadığı bir yerde olsun Hüküm Allah'a aittir. Subhanallah bu ayet şundan mı bahsediyor? Ey Müslümanlar, ey insanlar, İslam şeriatının olduğu yerde ihtilafa düştüğünüz her hususta hüküm sadece Allah'a aittir. Ama İslam şeriatı yoksa, darul harb'de yaşıyorsanız, Darül Şirk'te yaşıyorsanız... İhtilafa düştüğünüz meselelerde Allah'ın hükmünün yerine beşerin hükmüne gidebilirsiniz. Zulüm kanunlarına gidebilirsiniz. Adaletsizlik kanunlarına gidebilirsiniz. Şirk ve küfür kanunlarına gidip hakkınızı dünyada alabilirsiniz. Bu ayet bundan mı bahsediyor? Fe hukmuhu illallah. Diyor ki devamında Zalikumullahu Rabbi işte hüküm sahibi olan o Allah var ya benim Rabbim odur. Yani bakın rububiyet tevhidi ile alakasını ortaya koyuyor. İnnel hukmu illallah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Hükmün Allah'a ait olması demek arkadaşlar kişinin bütün hayatında sadece ama sadece Allah'ın şeratine tabi olması demek. Ki La İlahe İllallah'ın manası da budur. La İlahe İllallah unuhiyeti Allah'tan gayrısına nefyetmek etmek sadece Allah'a ispat etmektir. La İlahe İllallah şu mu demek size göre? Darül İslam'da. İslam şeriatının olduğu yerde unuhiyet ve hakimiyet Allah'a aittir. Ben unuhiyeti Allah'tan gayrısına nefh ediyorum, sadece Allah'a taksis ediyorum. Ama İslam şeriatı yoksa, Darül Şirk'te, Darül Küfür'de, Darül Harp'te yaşıyorsam, unuhiyeti Allah'tan gayrısına vermem caizdir. Bu olabilir. Bunlar bundan mı bahsediyor? Subhanallah. Yani ben burada çok ciddi anlamda bir kafa karışıklığı görüyorum. Ben burada çok ciddi anlamda bir sapma görüyorum ve çok açık bir şekilde uyarıyorum. Böyle iddialar getirenler, bu sözleri ağızlarına alanlar Allah'tan hiç mi korkmuyorlar? Yani Allah'tan hiç mi korkmuyorlar? Her şeyi bıraksın. Sadece La İlahe İllallah, La İlahe İllallah kelimesiyle burada uzun uzun yazılmış. Bana reddiye gelmiş bu. Birinci hal Müslüm artı, Müslüm artı şeriat var. Tahta orta muhakeme küfürdür. İkinci hal, müslüm artı müşrik, şeriat var. Burada da tavukta muhakeme olmak küfürdür. Üçüncü hal, müslüm artı Müslim şeriat yok. Burada da tavukta muhakeme küfürdür. Dördüncü hal, müslüm artı müşrik, şeriat yok. Tavukta muhakeme küfür değildir. Çünkü bununla ilgili ayet, delaleti zannedir bu kavram. Size bu, bu şekilde bir ayrımı Allah mı vahyetti, şeytan mı vahyetti? Böyle bir ayrım Allah'ın kitabında mı var yoksa sizin nefsinizden uydurduğunuz bir şey mi? Böyle bir ayrımı Allah Resulü böyle bir ayrıma gitti mi? Yoksa bu ayrıma sadece ama sadece siz mi gidiyorsunuz? Sadece siz mi gidiyorsunuz? Allah'tan korkmak gerekiyor yani. Ne söylediğini bilmek gerekiyor. Ben kalbinde zerre kadar tevhid olan, zerre kadar uluhiyeti Allah'a has kılan, Allah'ın uluhiyetine zerre kadar boyun eğen bir kimsenin böyle bir ayrıma gidip bu kadar yani bu kadar çürük, bu kadar güçsüz Ankebud'un örümceğin evi gibi Bu kadar örümcek evi gibi güçsüz bir delille tahta muhakeme olmak günümüzde küfür değildir Çünkü gidecek başka bir yer yoktur Yani bu kadar zayıf delille bu sözleri sarf etmek Çok ciddi anlamda hani diyor ya ateşe karşı ne kadar sabırlıdır Ateşe karşı çok ciddi anlamda sabırlı olmaya gerektir arkadaşlar Ben nasihat ediyorum ki Bundan tövbe edin. Ben bundan tövbe edin diye nasihat ediyorum. Bu birinci söyleyeceğimiz arkadaşlar bizim. İkinci söyleyeceğimiz biz tauguta muhakeme olmak biraz önce saydığımız gerekçelerden olan büyük şirk diyoruz. Büyük şirk diyoruz. Büyük şirkin suretleri olmaz. Büyük şirk yani Allah'tan gayrısına ibadet etmektir. Hükmü Allah'a tahsis etmek Allah'a ibadettir. Hükmü Allah'tan gayrısına taksis etmek Allah'tan karşısına o kime tahsis ettiyse, kimin hükmünü istediysek ona ibadet etmektir. Ha puta secde etmişsin, ha herhangi bir insanın hükmüne boyun eğmişsin. Ha gidip Allah'tan karşısına kurban kesmişsin, ha gidip Allah'tan karşısının hükmüne muhakem olmuşsun. Bu hiç fark etmez. Ve büyük şirkin Allah'tan karşısına ibadetin tek bir iki tane sureti vardır. Bir, ihtiyar halinde kişi, kişi. İkrah hali olmaksızın, intifa kast olmaksızın Allah’tan gayrısına ibadet eder, müşrik olur ya da ikrah halinde veya intifa kast halinde Allah’tan gayrısına ibadet eder, ibadet eder. İşte bu zaman müşrik olm, bu durumda müşrik olmaz. Bunun haricinde büyük şirkin hiçbir suret yoktur. Ben size şunu soruyorum, ben bu iddiayı getirenlere şunu soruyorum. Tahtta muhakeme olmak meselesi dışında bana bir tane büyük şirk getirin ki farklı farklı suretleri olsun. Farklı farklı suretler olsun, aynı fiil farklı yerlerde, farklı zamanlarda işlendiği için biri şirk, biri şirk olmasın. Bana bir tane delil getirin. Kulhato burhanekum, in kuntum sadiqin. Gerçekten sadakat ehliyseniz, bana bir tane amel getirin. Darul İslam'da işlemek bunu küfür değildir, küfürdür. Ama darul harde işlemek şirktir. İşte. Ee, nüfusu 500 binden farklı beldelerde bu ameli kim yaparsa müşrik olur. Nüfusu 500 binden az memleketlerde yaparsa bu kimse müşrik olmaz. Gece yaparsa müşrik olur. Gündüz yaparsa müşrik olmaz. Aç karna yaparsa müşrik olur. Tok karna yaparsa müşrik olmaz. Buyurun. Buyurun. Yani kişinin Allah'tan gayrısına kurban kesmesi. Başlı başına bir şirk olan. Fiil aynı bakın arkadaşlar. Fiil değişmiyor. Fiil değiştiği zaman ikinci yani Mesela ben bir tane delil getirin diyorum ya tutup da bir fiili değiştirip başka bir fiille kıyasla bu değil. Kastettiğim bu değil. Aynı fiil. Kişi Allah'tan gayrısının hükmüne gidiyor. Aynı fiil. Darül İslam'da kişi Allah'tan gayrısının hükmüne gidiyor. Darül Harb'de kişi Allah'tan gayrısının hükmüne gidiyor. Fiil aynı. Darül İslam'da kişi tavukta muhakeme oluyor. Darül Şirk'te, Darül Küfür'de kişi tağuta muhakeme oluyor. Bakın. O kadar basit ki cevaplaması. Tağuta muhakemenin şirk olmasındaki illet mekan mıdır yoksa onun ibadet olması mıdır Mekan mıdır yani illet mekan mıdır? Bir fiil. Bakın burada şirk. Burada şirk değil. Tersini yapalım. Hep buraya Dar İslam dedik ya şey olsun. Tağuta muhakeme olmak. İslam'da şirktir. Darülharp'de şirk değildir. illet siz şirk değil dediğiniz zaman illeti mekana bağladınız. Büyük şirk, hiç büyük şirk mekana bağlı bir illetten dolayı şirk olmaktan çıkar mı? Bırakın büyük şirki, elfaz-ı küfür bile bir kelime yani bir kelimelik elfazı küfür bile mekan değişiminden dolayı küfür olmaktan çıkmaz ki Allah ve hakaret eden Darul İslam'da da kafirdir, Darul Harbi de kafirdir. İslam'ın şairlerini takvif eden Darül İslam'da da kafirdir, Darul Harbi de kafirdir. Yani tağuta muhakeme olmaktaki illet arkadaşlar muhakemenin ibadet olmasıdır. Allah'a muhakeme olan Allah'a ibadet etmiş, tağuta muhakeme olan tağuta ibadet etmiştir. İbadet olmaktan çıktığı zaman bu büyük şirk olmaktan çıkar. İbadet olmaktan çıktığı zaman büyük şirk olmaktan çıkar. Şimdi bunu ibadet olmaktan dışarıya çıkaran illet mekan değişimi mi? Bu kadar zayıf bir delil olur mu? Bu kadar güçsüz bir delil olur mu? Ben şunu söyleyeyim yani bu iddia yani bana birden çok yerden geldi. Bu iddia cehaletten kaynaklanıyorsa bunda bir problem yok. Cehalet giderilir. Ama bu iddia cehaletten değil de ağzımdan bir söz çıktı. Biz bir şey iddia ettik. Bu iddiayı savunabilme adına bir şey uydurmamız gerekiyor. Bizim bir din uydurmamız gerekiyor. Eğer bu iddia böyleyse Subhanallah yapılan bütün emekler, yapılan bütün ameller, yapılan bütün çalışmalar kıyamet gününde toz zerresi haline gelecektir. Toz zerresi haline gelecektir. Yani şöyle bir iddia ile, şöyle bir iddia ile zulüm kanunlarına gitmek, o kanunları bir kafir bile olsa onun üzerinde icra edilmesini istemek, bunu hangi Müslüman bunu kabul edebilir ki? Şirk kanunlarına gidip o şirk kanunlarına ben bir Müslümanım yanımda bir kafir var kafir bana zulmetti bu da benim iddiam belki de zulmetmedi birebir yaşanmış hadise adam çalışıyor adam çalışıyor bizim birebir şey olduğumuz hadise yaşadığımız hadise İş, patronu işten çıkartıyor işten çıkarttığı için tazminatını ödemiyor çünkü TC'ye göre çok yüklü miktarda tazminat ödemesi lazım tamam mı? Ee, tazminatımı ödemedi diye hakkımı alabilmem için Tağut'ta muhakemeye gidiyor Vallahi müşriktir billahi müşriktir bu kimse Buna fetva veren de müşriktir Buna böyle yapılabilir diyen de müşriktir Yani e, Tazminat hakkı almak İslam, Yani hadi hakkı Bunun böyle bir hakkı yok ki Yani iş yeri sahibini Zulümle Tağut'la korkutarak Tağut'un hükmüyle korkutarak Tağut'un hükmünü sopa olarak o kafir de olsa O adamın üzerinde uygulayarak Hakkını almaya çalışmak, buna hiçbir Müslümanın vicdanı, hiçbir Müslümanın gönlü ve hiçbir tevhid ehlinin tevhidi vallahi ve vallahi buna kesinlikle ama kesinlikle izin vermez diyoruz. Arkadaşlar diğer bir nokta, mesela oy vermek şirktir diyoruz değil mi? Niçin? Hakimiyet yetkisini, kanun çıkarma yetkisini ona vermektir. Muhakeme olmak o kanunu, uygulama yetkisini buna vermektir. Arada ne fark var? Yani bugün oy atan bir kimse Benim oy atabileceğim Tercih edebileceğim bir İslam devleti yok İslam halifesi yok Bundan dolayı mecbur olarak ben bunu Oy atıyorum dese ne diyeceksiniz İnil hukmu illa lillah Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır Sadece Allah'a özgüdür Hakimiyet Darül İslam'da Allah'a özgü de Darül Allah'a özgü değil mi? İhtilaf konusu Her bir şey nükme Allah'a aittir ee, Bu Darül İslam'da Allah'a aittir Darüştürk'te Allah'a ait değil mi? Bugün o yatan bir kimse dese ki tamam İslam devleti olsa birilerde de ortaya çıksa şirk kanunlarla hükmedeceğiz dese ben İslam kanunlarını değil de şirk kanunlarını ortaya getirecek, şirk kanunlarını anayasa yapacak bir hükümete oy versem ben tabii ki onu tercih ettiğim için müşrik olurum. Ama durum böyle değildir ise ne diyeceksiniz? Hükmü oy vermek suretiyle parlamentodaki insanlara vermek ile hükmü tağda muhakeme olmak suretiyle beşeri mahkemelere vermenin arasında hiçbir fark yoktur. Tekrar söylüyorum. Hükmü hükmü parlamentoya vermek ile hükmü parlamentodan çıkan kanlar uykulayan bir hakime vermek arasında hiçbir fark yoktur. Yani siz oy atarken hükmü parlamentoya verdiniz hükmü ona taksit ettiniz diye müşrik oluyorsunuz. Ama Tabut'a muhakimeye giderken hükmü Allah'tan Allah'ın indirdiğinin gayrısıyla hükmeden bir hakime verdiniz. Ona taksis ettiniz diye kafir olmuyorsunuz. Bu nasıl bir mantıktır? Bir diğer nokta arkadaşlar. Nisa suresinin 60. ayeti. Nisa suresinin 60. ayeti. Şimdi 4 tane suret çıkmıştı ya. 4 tane suret. Ben size bir şey söyleyeyim. Nisa suresinin 60. ayeti deniyor ki Müslümanla Müslüman. Ee, şeriatın olduğu bir yerde e, Tağut'un muhakemesine Gidersek kâfir olur Delil Nisa 60 Nisa, Nisa suresinin 60. ayeti Tağuta muhakeme olmanın Küfür veya şirk olduğuna asla ama asla dela, de, Delalet etmez Tekrar ediyorum Şimdi şaşıracaksınız biraz İyi dinleyin burayı arkadaşlar Zerre kadar usul ilminden anlayan Zerre kadar Kur'an'ın lafzından anlayan Zerra kadar hadislerin lafzından anlayan bir kimse, bir kimse Nisa suresinin 60. ayetinden tağuta muhakemenin küfür olduğunu asla ama asla çıkarmaz, çıkaramaz. Çünkü burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Okuyalım ayet. Elam tara ilalziyne bima unzile ma unzile min qablik. Sana indirdiğimiz Kur'an'a, senden önce indirdiğimiz kitaplara inandığını iddia edenleri görmüyor musun? iddia edenleri görmüyoruz. Yuridu en yatahakamu li't-tağut. hükmünü istiyorlar ikinci cümle. Burada bu hüküm cümlesi değildir. Yok var. Eee, waqata umiru ayyekfuru inkar etmeleri gerekiyordu. Yuridu şeytanu en yudilla dalalen ba'da şeytan. Onları açık bir sapkınlığa Düşürmek istiyorum. İki tane cümle var arkadaşlar. Birinci cümle yani biz tağuta muhakeme olma. Şöyle baştan biraz daha şey yapayım. Bu konuyu biraz daha güzel anlatayım size inşallah. Birisi dedi ki bana tağuta mahkem olmak küfürdür dedi. Ben de dedim ki kardeşim senin delilin nedir? O da dedi Nisa atmış. Okuyalım. Sana indirdiğimiz ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia edenler görmüyoruz Burada Allah'ın onların imanın nefretmesi vardır. İmanın nefhi Tek başına fiilin küfür olduğunu ispat etmez. İmanın nefi tek başına fiilin küfür olduğuna yetmez. O kadar çok imanın nefiyle ilgili ayet hadisler getiririz ki ayet ne ile getiririz ki? La yu'minu ahdukum hatta yuhib bel ahihi ma yuhib nefsi kendin için istediğini kardeşin için istemediğin sürece. İman sahibi değilsin. Bak Allah Subhanahu İman burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı ne yaptı? Nefyetti. İmanın nefy'i tek başına tek başına neye yetmez? Onun küfür olduğuna yetmez. Sonunda yuridu şeytan an yudilluhum dalalen baida. Şeytan onlara açık bir sapkınla uğratmak istiyor. Bu da bu fiilin küfür olduğunu göstermez. Bakın size bir ayet okuyayım. "Omen yaqtul müminen müteammiden. Kim bir mümini öldürse fe cezauhu jahannama khalidina fiha urada abadi kal mahzar ceza-sı cehennemdir. Devam ediyoruz ve ve kadb Allahu aleyh. Allah ona gazap etmiştir. Ve la'nehu ona lanet etmiştir. Ve adda lahu azaban ona büyük bir azap hazırlamıştır. Şimdi tauhida muhakeme ile ilgili ayetlerde geçin ibare Mümin öldürmeyle ilgili geçen ayetteki ibarelere bir bakın. Hangisi daha şiddet, hangisi daha şiddetli? Mümin öldürmekle ilgili ayet daha şiddetli değil mi? Yani bir fiilin hükmünü beyan etmesi açısından hangi ayetler daha şiddetli? Bu ayetler. Peki Müslüman öldürmek küfür müdür? Değildir. Ama hocam işte ebedi cehennemliktir diyor. Allah kimi ebedi cehenneme koyar? Kafiri. İşte böyle bir hüküm çıkmaz. Bir fiile büyük şirk diyebilmeniz için bu böyle olmaz. Bir fiile küfür diyebilmeniz için böyle işte ee, onlar iman ettiklerini iddia ediyorlar. Demek ki iman etmemişler. İman etmediklerine kafirdir. Demek ki tağuta muhakeme olmak küfürdür. Böyle bir usul yöntemi yok arkadaşlar. Zerre kadar zerre kadar usul ilmi bilen bunu iddia edemez. etmez. Allah'ın gazaplandığı kimse kimdir? Allah'ın lanet ettiği kimse kimdir? Allah cehennemi kimin için hazırlamıştır? Allah cehennemi kimin için hazırlamıştır? Allah cehennemi kimin için kafirin. Allah kafirler için cehennem hazırlamıştır. Bakın ayette diyor ki Allah onun için ebedi bir büyük bir azap hazırlamıştır. Büyük azap kimin için hazırlanmıştır? Kafir için hazırlanmıştır. O zaman bu ayete göre Allah'ın gazaplandığı, Allah'ın lanet ettiği, Allah'ın kendisi için Büyük bir cehennem azabı hazırladı. kimse kafirdir. Adam öldürmekte küfürdür diyebilirsiniz. Ama bu doğru bir görüş olmaz. Bir fiile küfür demek, bir fiile büyük şirk demek için bu böyle lafızlar yeterli değildir arkadaşlar. Tabi hocam nasıl olması gerekir? O ayrı bir konu. Usul açısından o ayrı değerlendir. Bir başka örnek vereyim. Sibabul müslim <Sessizlik> fısukun ve gittaluhu kufrun. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür. Onu öldürmek nedir? Küfürdür. Alın apaçık ibare apaçık. Bir başka ifade söyleyeyim. بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. Kim terk ederse fakat kâfir. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Kim onu terk ederse kâfir olur. 3 mezhep kâfir olmaz demiş. Hanbeli mezhebin bu konuda iki görüşü vardır. Bakın ibare ne kadar açıktır. Başka bir ayet okuyayım. Ya eyellezin amentu takullaha ve zeru ma min erriba in kuntum mu'minin. Er men sens faizi terk edin. Bak iman nef ediyor. Fa, mü'minseniz faizi terk edin. Faizi terk etmeyenler nedir? İmanın nefi bak mü'min değildir. فَاِنْ <gülüyor> لَمْ Eğer siz faizi terk etmezseniz فَاَذَنُوا <gülüyor> min Allah ve وَرَسُول۪ي Allah'a ve Rasul'a harp açmışsınız demektir. Allah ve Rasul'a harp açmak demek ne demek? Allah ve Rasul'a harp açmak demek küfür değil mi? Ha demek ki faiz yendi kafirdir. Demek ki faiz yendi. Arkadaşlar bir ayeti ele alıp burada küfürdür burada şirktir bu lafızlarla çıkmaz. Toparlayalım. Nisa suresinin 60 daha böyle onlarca ayet okurum ben size. Onlarca ayet okurum. Daha böyle onlarca delil getir. Bir Nisa suresinin 60. ayetine göre Müslümanın Müslümanla Müslümanın Müslümanla Darul İslam'da veya Darul Harb'de herhangi bir yerde ihtilaf anında Tağut'a gitmesinin küfür olduğu kesinlikle çıkmaz. Şimdi deniyor ki Nisa suresinin 60. ayetindeki kimse 3 hale giriyor. Yani Müslüman artı Müslüman şeriatın olduğu yerde tağut'a giderse kafir olur. Nisa 60 bundan bahsediyor. Bahsetmiyor. Bunu siz söylüyorsunuz. Müslümanla müşrik şeriatın olduğu bir yerde tağut'a muhakem olursa kafir olur. Nisa 60 bundan da bahsediyor diyorsunuz. Hayır bahsetmiyor ki. Nisa 60 bundan da bahsetmiyor. İşte biz bundan dolayı akideyi sağlam temeller ve usul üzerine öğrenelim diye bu dersleri 6 ders boyunca yaptık. İşte akide sağlam usul ve temeller üzerine bina edilmeyince de gün gelir böyle ilginç, böyle büyük bir karabetle karşılaşırsınız. Arkadaşlar bakın size çok daha can alıcı bir delil getirdir söyleyelim. Bir münafık, bir de Yahudi. İhtilaf ediyorlar. Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık diyor ki ee, Ka'b'in Eşref'e gidelim. Tağuta gidelim. Bunun üzerine ayet iniyor. Tavuk'ta gidiyorlar. Bunun üzerine ne iniyor? Ayet iniyor. Ayet ne zaman indi? Olaydan sonra indi. Eğer bu fiilin büyük şirk olduğu veya küfür olduğu ayetle sabittir derseniz ayetle sabittir derseniz ayet daha nazil olmadan önce olay olmuş. Adamlar mazurdur. Mazur olması lazım. Anlaşıldı mı? Ayet daha inmemiş ki. Ama ayet daha inmeden bu yapılmış bir eylem hakkında Allah subhanahu aleyhi ve teala onları nefret ediyor. Onların iman nefret ediyor. Onları şeytanın büyük bir bataklığa çekmek istediğini söylüyor. O halde sizin şunu demeniz lazım. Siz şunu demeniz lazım. Tahta muhakeme olmak Nisa suresinin 60. ayetiyle değil. Başka başka ayetlerle sabittir. İşte bu suretleri Nisa 60'tan değil o ayetlerden çıkarmanız lazım. Tabi o ayetlerden böyle bir suret çıkaramayacağınız için Nisa suresi 60. ayeti tahrif etme yoluna gidiyorsunuz. Başka bir yere gitmiyorsunuz. Çünkü o ayetlerden yani bu ayetten mesela وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمُهَ اَحَدًا darul islam darul harp ayrımına gidemeyeceksiniz. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي hakemen. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Bu ayeti ele alıp işte darul islamda olursa küfürdür de darul harpda olursa küfür değildir de. diyemeyeceksiniz. İşte şeyin, Ayetini ele aldığımız zaman işte şurada küfürdür, burada küfürdür diyemeyeceksiniz. Nisa suresini ele almanızın tek bir sebebi var. O da bu ayette sebebin üzül var. Sebebin üzülü getirip işte ayet bundan bahsediyor demek. Ama hayır hayır yani yanlış taşa vurdunuz baltayı. Baltayı yanlış yere vurdunuz. Nisa suresinin 60. ayeti inmeden önce olmuştur bu olay. O halde bu olay oldu, bunların imanı gitti, şeytan bunları sapıklılığa sürükledi, arkasından ayet indi. Peki bunların sapıklılığa sürüklenmesinin delili nedir? Hangi delilden dolayı? işte Kur'an'daki onlarca ayetten dolayı. Evet, başka bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var da. Ee... Bunun delili nedir demişiz. Ben kısa kısa burada not aldım. Evet şimdi bu delil sizi nereye götürecek onu da söyleyeyim. Bu getirdiğiniz delil sizi nereye götürecek? Şunlara nasıl cevap vereceksiniz? Mesela Allah subhanehu ta'la vellezine amenu yukatilune sebilillah vellezine sebilit İman edenler Allah yolunda savaşır küfredenler tağut yolda savaşır. Nisa suresi ayeti iman edenler ile kastedilen peygamber ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberinde olanlardır. Kafirler ile kastedilen ise Mekkeli müşriklerdir. Orada Mekkeli müşrikler iman edenlerle yani Resulullah'la beraber savaşmaktadır. Bu bir, bir surettir. Tağut'un yolunda savaşmanın farklı farklı suretleri vardır. Müslümanlara karşı müşriklerle beraber müşriklerle beraber olup Müslümanlara karşı savaşmak bir surettir. Müşriklerle beraber olup başka müşriklere karşı savaşmak başka bir surettir. Müşriklerin askerliğini yapıp hiç savaşmamak başka bir surettir. Nisa suresinin 70. 76. ayeti hangi suretten bahsediyor? Müşriklerle beraber olup Müslümanlara karşı savaşmaktan bahsediyor. Savaşmaktan bahsediyor. Peki bu durumda, bu durumda Nisa suresi 76. ayeti günümüzdeki vakadan bahsetmiyor. Günümüz Türkiye'sinde askere giden, savaşmayan ya da PKK'yla veya başka kafir kavimlerle savaşan kimse kafir olmaz. Çünkü Müslümanlarla savaşmıyor. Alın size suret. Ayetin sebebinin üzerine bakın. Ayetin bahsettiği konuya bakın. Bir başka şey, bir başka delil getirelim. İttahuzuhu ahbaruhum ve ruhbanuhum erbaban min dunillah. Onlar haham ve rahiplerini rab edindiler. Allah'ı bırakıp Allah'tan gayrı haham ve rahiplerin Rabb'i edindiler. Bunun farklı farklı suretleri vardır. Haham ve rahipler Allah'ın hükmünü değiştirir. Sen onlara itaat edersin. Haham ve rahipler Allah'ın hükmünü değiştirmez. Allah'ın hükmünün yanında başka bir hüküm koyar. Sen onlara itaat edersin. Haham ve rahipler Allah'ın hükmünü değiştirir. Kendi değiştirdikleri kanuna, kendi getirdikleri hükme bu Allah'ın hükmüdür der. Bu başka bir surettir. Tevbe suresinin 31. ayeti bu 3. suretten bahsediyor. Çünkü onlar min min Bu Allah katındandır dediler. Hükmü değiştirdiler. Tevrat'ın hükmünü değiştirdiler. Yerine yeni hüküm getirdiler. Ve bu Allah katındandır dediler. Allah'a nispet ettiler. İnsanlar da buna itaat etti. Siz peki Tevbe suresi 31. ayeti getirerek içinde yaşadığımız toplumun parlamentoda çıkan kanunlara itaati nasıl ibadet olarak simlendireceksiniz? Bu suretten bahsetmiyor ki. Bu suretten bahsetmiyor ki. Başka bir örnek getireyim. Allah ve teala Mekkeli müşriklerden birçok ayette tek tek getirmeye gerek yok. Onlar Allah'ı bırakıp Allah'tan gayrısına ibadet ettiler diyor. Tamam. Ne yaptın Mekkeli müşrikler? Putlara ibadet ettiler. Putlara tazim ettiler. Putlara yöneldiler. Putlara yöneldiler. Onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir dediler. Bakın Mekkeli müşriklerle ilgili inen ayetlerin hiçbirinde durum günümüzdeki durumla aynısı değildir. Günümüzdeki durumla hiç ilgisi yoktur. Mekkeli müşrikler putlara tapındılar. Onlara ibadet ettiler. Onlar bizi koruyacaktır dediler. Bir kimse mesela Mekkeli müşriklerden bir tanesi Cinlerden, meleklerden veya putlarından şefaat istiyor. Günümüz müşriklerinin bir tanesi de peygamberimizden şefaat istiyor. Aynı durum mu? Kesinlikle değil. Peygamberden şefaat istemenin hükmü nedir? Durum farklı, suret farklı. Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Ayetiyle kastedilen putlardır. Burada kastilen, burada yönelen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Salih zannedilen, salih olduğu bilinen İslam alimleridir. Suret tamamen farklı. hasıl kelam. Kur'an-ı Kerim'de gerek Mekke'de Mekkeli müşriklerle inen ayetlerin tamamı, tamamı, gerek Medine'de inen ve güncel itikadi konularda zikrettiği ayetlerin tamamındaki suretler, günümüzdeki suretlere hiç ilgisi yoktur. Hiç ilgisi yoktur. Siz böyle suretle bu fiil şu surette şirktir ama bu surette şirk değildir dediğiniz zaman, siz kendi ayağınıza çok kötü bir darbe vurmuş olursunuz. Yani o baltayı yanlış yere vurdunuz dedim ya. Kendi ayağınıza vurursunuz. Bu itikat sizi mecbur buraya götürecek. Yani bir kimse çıkıp dese ki Allah Subhanahu ve teala e, Mekke'de, Mekkeli müşriklerle inen ayetlerde işte e, ondan başkasına ibadet edenler e, ondan başkasına İbadet edenlerle kast eden Mekkeli müşklerdir. Mekkeli müşkler o putlarını, o putlarını Allah'ın yanında ilahlar mesabesine çıkardı. Ama günümüzdekiler böyle değil ki. Günümüzde gidiyor peygamberden şefaat istiyor. Salih zaten şefaat istiyor dediği zaman ne diyeceksiniz? Burayı o kadar çok uzatabiliriz ki. Ben sonra rak fazla da uzatmak istemiyorum. Konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bir ayet ve bu ayete Allah... Onu da bizlere de hakka isabet ettirsin. Ee, bu bir itiraz var burada. O itiraza e, daha önce Ebu Hanzal Hocanın Allah onu da bizleri de hakka isabet ettirsin bir e, alıntısını yapacağım buradan. Şimdi bir hoca efendi ismi önemli değil. Maide suresinin 40. 44. ayetini getiriyor. "Ve yahkum bima kafirun." Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirdir diyor bir başka hoca. Hemen devamında diyor ki onlar zalimdir, onlar fasıktır. Bak üç ayrı farklar. Ayetin üstüne altına baktığımız zaman bu hoca şununla bunları anlatıyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin suretleri vardır. Her bir suretin farklı bir hükmü vardır. Ayette bunu söylüyor zaten. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bir yerde kafir, bir yerde fasık, bir yerde zalim diyor. Üç farklı sıfat veriyor. Demek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin üç farklı sureti vardır. Bu üç farklı surette... ...kim Allah'ın indirdiğini inkar ederek... ...Yahudiler gibi... ...değiştirerek, tebdil ederek... ...bu Allah'ın katındandır diyerek... ...Allah'ın indirdiği hükmetmezse bu kafirdir. Ama bizim yöneticilerimiz böyle demiyor ki... ...bizim yöneticilerimiz Allah'a inanıyor... ...Allah'ın hükmüne inanıyorlar... ...hatta artık şimdi faiz haramdır... ...biz harama izin vermeyiz falan da diyorlar... ...bizim yöneticilerimizle... ...bu ayetin kapsadığı suret... ...aynı suret değildir diyorlar. Bakınız arkadaşlar... Bu iddia, yani şu son söylediğim Maide 44. Maide suresinin 44. ayetiyle ilgili söylediğim iddia öbür iddiadan çok daha kuvvetli. Öyle değil mi? Niye kuvvetli? Çünkü ayette üç tane durum var. Ayetin üstüne bak. Üst kısma bakın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme durumu var. Ayetin 40 41 42'den itibaren okuyun. Onların içinde hahamlar Allah'ın indirdiği hükmetlerdi, rabbani alımlar Allah'ın indirdiği hükmetlerdi. Sen de onların arasında Allah'ın indirdiği hükmet. Kim bu durumda Allah'ın indirdiği hükmetmez ise yani ayeti tamamen okuyun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme durumu varken Allah'ın indirdiğini bırakıp Allah'ın indireni değiştirip bu Allah'ın katındandır deyip Allah'ın indirmediğiyle hükmeden kafirdir. Ayet yukarıdan itibaren baktığınız zaman, siyak sıkaka baktığınız zaman, sebebin üzerine baktığınız zaman ayet bundan bahsediyor. Dediği zaman bir insan onun bu delili vallahi ve vallahi ve vallahi sizin getiriniz bu deliden çok daha güçlü. Çok daha güçlü. İşte Hoca Efendi böyle söylemiş. Tevhid dergisinin 45. sayısında buna güzel bir cevap verilmiş. Evet, Hoca Efendi en son diyor ki Allah'ın indirdiği ahkamla hüküm verme imkanı bulunduğu halde onu bırakıp başka bir hüküm aramak küfürdür. Bu ayet bundan bahsediyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek imkanı varken onu bırakıp bir başkası. Aynen muhakeme meselesindeki gibi taakuta muhakeme olma imkanı var ki Allah'ın indirdiğiyle muhakeme olma imkanı varken Allah'ın indirdiğini bırakıp Tavgut'a giden kâfir olur. Bu taraf böyle söylüyor. Bu hoca efendi de Faruk ismi. Faruk Beşer. Gerçi biliniyor yani şeyde gerek yok. Ben buradan kendisine reddiye de çekmiyorum. Kadın ile ilgili kitaplarını da okudum. Oldukça güzel de kitaplar. Tabi bu akide de değiliz biz. Kendisine reddiye falan vermediğim için veya kendisi hakkında olumsuz konuşmadığım için isim vermekte de bir bahis, mevzu bahis değildir yani. Ee, buna göre Allah'ın indirdiği ahkamla hüküm verme imkanı olduğu halde hükmetme İmkanı var. aynı iddia. Ve ikinci iddia bilinçlerden çok daha güçlü Ayetin sebebin üzülü, ayetin siyah sıra, Hep bundan bahsediyor İşte Tehmet dergisinin 45. sayısında çok güzel bir cevap verilmiş Buna Maide suresi 40 ayetin Meali verilmiş Aynı Nisa 60 Yapıldığı gibi Ardından tefsir kitaplarında zikredilen sebebin üzüllerden biri zikredilmiş. Aynı Nisa 60'da yapıldığı gibi. Sonra da bazı çıkarımlarda bulunmuştur. Aynı Nisa 60'da yapıldığı gibi. Açıkça söylemek gerekirse zikredilen ayet ile yapılan çıkarımlar arasında ne şer'an ne de lukat açısından hiçbir alaka yoktur. Hiçbir alaka yoktur. Gerçekten öyle. Yani ayeti getir Nisa 60'ı. Sebebin üzül getir. Tefsir kitaplarından birkaç kavil getir. O da, o da yok. Ondan sonra birinci hal, ikinci hal, üçüncü hal, dördüncü hal diye dört hal uydur. Bu hallerin hiçbiri ne şer'an ne de lukat açısından hiçbir e, doğruluk payı yoktur. Ayetten böyle bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Ayetin nüzul sebebi zikredilen rivayetten bu sonucu elde etmek kesinlikle mümkün değildir. Bu sadece bir yorumdur ve ayetin sebebi nüzulü ayette var olan umumi bir hükmü asla tahsis etmez. Ayetin sebebi nüzulu Elem tara ellezine ism mefsul sırasıyla birlikte zikredildiği zaman umum ifade eder. E, her kim olursa olsun elem tara ilellezine bima Bu fiilleri bu şeyde kim yaparsa yapsın bunun hükmü aynıdır. İşte burada böyle güzel bir cevap verilmiş. Ben bu cevapla konuyu bitirmek istiyorum. Aslında Tevhid dergisinin 45. sayısında bu cevabı bulup okursanız yani Maide suresinin 44. ayet ile ilgili verilen cevapları okursanız Nisa suresi 60 ile ilgili getiren şüpheleri direkt reddedersiniz. Çünkü Maide 44'te getirilen şüphe çok daha güçlü. Ayetin başına bakıyorsun, sonuna bakıyorsun, nüzul sebebine bakıyorsun. Adamlar zina, e, rejim ayetini oradan çıkartıyorlar yerine yenisini yazıyorlar. Ve ayet bundan bahsediyor demek Nisa 60'ı bu şekilde tevhid daha doğrusu tarif etmekten çok daha güçlü delildir. Güçlü delildir. Siz orada tevhid dergisinin 45. sayısında orada bu meseleyi güzelce anlatılmış, güzelce idrak ederseniz Nisa suresinin 60. ayetiyle ilgili şüpheyi de izale etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli inşallah. Aklıma bir şey geldi. Bugün bu dersi birkaç kere daha yaptım ben. Aklıma bir şey geldi. E, bu da güzel bir şey. Ben onunla kapatayım inşallah. Tam kapatmadan iyi oldu. Elhamdülillah. Şimdi velakat laqat ba'athna fi kulli ümmetin rasulu. Biz her kavme bir peygamber gönderdik. Eni abdullah. Allah'a ibadet edin. O işteni bu tağut, tağuttan edin. Tağuttan iştinab kapalı bir ifadedir. Onun hükmüne boyun eğmemek. Onun hükmüne tabi olmamak, ona itaat etmemek, ona muhakeme olmamaktır. Şimdi Nuh Aleyhisselam şunu mu dedi? Ey kavim, hani biz her kavme bir peygamber gönderdik diyor ya, bu peygamberlerden bir tanesi Nuh Aleyhisselam. Ey kavmim eğer bir gün Allah'ın şeratiyle hükmedilen bir belde olursa Allah'ın şeriatını terk edip tağuta gitmeyin bunu mu dedi? Nuh Aleyhisselam bir devlet kurmadı. Nuh aleyhisselamın bulunduğu yer şirk topraklarıydı. Nuh aleyhisselamın bulunduğu yerde şirk hükümleri hakimdi ve Nuh aleyhisselam diyorum değil mi? Hangi aleyhisselam diyorum ben? Neyse Nuh aleyhisselam, Nuh aleyhisselamdan bahsediyorum arkadaşlar. Nuh aleyhisselam bu peygamberlerden bir tanesiydi. Nuh aleyhisselam, Nuh aleyhisselam bir şirk toplumundaydı. Nuh Aleyhisselam'ın bulunduğu toplumda şirk kanunları hakimdi. Şirk kanunları hakimdi. Ve Nuh Aleyhisselam bu toplumda işte veştenebut tağut, tağutun hükmünden beri olmak, ona muhakeme olmamak, ona itaat etmemek, ona boyun eğmemek. işte buna davet etti. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam neye davet etti? Şeriatın olduğu bir yerde şeriatı terk edip tağutun hükmüne gitmeyin. Buna mı davet etti? Yoksa şeriat olsun veya olmasın hiç fark etmez dağ hükmünden yüz çevirin. Ona boyun eğmeyin. Ona itaat etmeyin. Yoksa İbrahim Aleyhisselam buna mı davet etti? Bu davet uğruna mı ateşlere atıldı? İşte burada akıl sahipleri için ibretler vardır. Ve ahiru davana enel hamdulillahi